Euz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet kardeşlerim, en son Nebe suresini okumuştuk. Naziat suresiyle 79. soruya ulaşıyoruz. Naziat suresine devam edeceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Söküp çıkaranlara, yavaşça çekenlere, yüzdükçe yüzenlere, Yarıştıkça yarışanlara, iş düzenleyenlere, iş düzenleyenlere andolsun. Birinci üflemenin kainatı sarstığı, onu ikinci üflemenin takip ettiği gün, işte o gün yürekler kaygıdan oynar, gözler yorulmuşlar. Öldükten sonra biz dünyadaki ilk halimize mi döndürüleceğiz, hem de çürümüş gemikler olduktan sonra mı derler? O zaman bu ziyanlı bir dönüş olur dediler.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 Oysa hemen yalanladı ve isyan etti. Sonra inkarcı inkar için olanca çabasını göstererek derhal sırtımı döndü. Adamlarını topladı ve onlara bağırdı: "Ben sizin en yüce Rabbinizim" dedi. Allah onu herkese ibret olarak dünya ve ahiret azabıyla cezalandırdı. Evet de bunda korkan kimseler için büyük bir ibret vardır.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 Her şeyi alt üst eden o büyük felaket geldiği vakit, insanın yapıp ettiklerini hatırlayacağı gün ve görene cehennem açık bir şekilde gösterileceği zaman azana ve dünya hayatına ahirete tercih edene şüphesiz cehennem tek barınaktır. Rabbini makamından korkan ve nefsini kötü arzularından uzaklaştıran içinse şüphesiz cennete gelene barınaktır. Sana kıyameti sorarlar. gelip çatması ne zamandır derler? Sen onu nereden bilip bildireceksin? Onun nihai ilmi yalnız Rabbine aittir. Ve sen ancak ondan korkanları uyarırsın. Kıyamet günü gördüklerinde dünyada sadece bir akşam vakti ya da kuşluk zamanı kadar kaldıklarını sanırlar.